واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يسرح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسول فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أستقل الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم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 اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لشأني كله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إني أعظ بك من الهم والحزني والعزي والكسلي والبخل والجبن والدلاع الدين وغلبة الرجال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 اللهم زدنا علمًا، اللهم زدنا علما اللهم وفقنا في الدين اللهم وفقنا في الدين اللهم وفقنا في الدين اللهم, اللهم انا نعوذ بك من الارباء من العلم لا ينفع وقلبنا يخشع ومن نفسه لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين اللهم إنا نسألك المنافع ورزق طيب وعمل متقبلا اللهم إنا نسألك المنافع ورزق واسع وشفاء من كل داء وصق من برحمتك يا الحمار وحمين آمين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحج عن سر معلوم فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا ولا في الحج Vama tefalu min khairi yalemhu Allah. Vtazwudu فإن khair لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن واذكره كما هذاكم وإن كنتم من قبل له لمن الضالين ثم في من حيث أفاض الناس ve Allah, inna Allah gafur rahim. فإذا قضيتم مناسككم فذكر الله أكثر ذكركم akum o aşad zikora fa minal nasi man yekoolu rabbena atina fi al-duniya wa ma la ufin main qul rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil qina Ulailaikalawm nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab Sadaqallahul azim Wa ballagana rasuluhu nabiyul karim Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Cenabı Allah Celle Celaluhu cümlemizi anlama, anlatma, yaşama, yaşatma kabiliyetini nasip ve miyesser eylesin. Allah hazm şan, hakkı hak olarak tanıttırıp hakka tabi olmayı, batılı batıl olarak tanıttırıp ondan uzaklaşmayı nasip ve miyesser eylesin. Evet, bugünkü dersimizin konusu Bakara suresinin 197. ayetinden 202. ayete kadar olan konudur. El-Haccü Hacc hac. nedir? Eşhurun aylardır. Hangi aylar? Ma'lumatun bilinen aylar. Femen her kim faraza farz ederse neyi fihinne o aylarda Neyi farz ederse el hacca haccı felâ rafese Kadına yaklaşmak yoktur Vela fisuqa Vela fisuqa Fasıklık yoktur ci ile fil Haciwalacide ile kavga yoktur nerede filhaci hac da bu va ne te fellu yaparsanız min Hayrin hayırdan yalemhu onu bilir Allahu Allah vaza vadu bir de azık edinin Bir de azık edinin şüphesiz ki hayırlısı Neyin en hayırlısı? Zade. hayırız uz zade Zadi azın en hayırlısı nedir? Et takva takvadır. Ve takunni benden sakının ya ulul elbab ey akıl sahipleri. Hac bilinen aylardır. Bakara suresinin 197. ayet-i kerimesinde Cenabı Mevla hac bilinen aylardır. ''Her kim o aylarda hacı farz ederse, hacda kadına yaklaşmak yok, fasıklık yok ve kavga etmek yok. Hayırdan ne yaparsanız Allah onu bilir, bir de azık edinin. Şüphesiz ki azığın en hayırlısı takvadır. Ey akıl sahipleri benden sakının.'' i̇bn Abbas'tan rivayet ediliyor. ''Yemenliler hacc eder ve hacca gelirken yanlarına azık almaz.'' Biz mütevekkil insanlarız derler. Mekke'ye gelince de dilencilik yaparlardı. İşte bunun üzerine Allahu Teala bir de azık edinin. Muhakkak ki azığın en hayırlısı takvadır ayetini indirdi. Leyse yoktur kime aleykum size ne yoktur? Cünahun bir günah. En tebtegu aramanızda neyi fadlen herhangi bir lütfu ne neden ...min Rabbikum Rabbinizden. Fe izâ efattum hep birlikte indiğinizde... ...nerede? Min arafatin arafatta. Fe zikredin Allah'a, Allah'ı... ...nerede? Anda meş'ari, anda yanında. Meş'ar-ı'l haram, meş'ar-ı'l haramın yanında. Fe zikredin onu, onu zikredin. Kema kum. Size hidayet ettiği gibi... Ve in kuntum muhakkak siz idiniz, ne idiniz min qablihi? Ondan önce idiniz, ne de ne idiniz? Lemine zalline, sapıklardan idiniz. Rabbimiz Celle Celaluhu, Rabbinizden Bakara suresinin 198. ayetinde, Rabbinizde herhangi bir lütfu aramanızda size bir meşru, size bir günah yoktur. Arafat'tan Hecir'li hep birlikte indiğinizde meş'are haramın yanında Allah'ı zikredin. Size hidayet ettiği gibi O'nu zikredin. Muhakkak siz ondan önce sapıklardan idiniz. Ebu Umame et-Temimi anlatıyor. İbn Ömer Ömer'e sordu. Biz burada hayvanlarımızı kiraya veriyoruz. Bazıları bizim hacımızın olmadığını sanıyor. Ne dersiniz? O Telbiye getirdiniz mi? Safa ile Merve arasında sayettin etmediniz mi? Telbiye getirmediniz mi? Safa ile Say arasında sayetmediniz mi? Şunu yapmadınız mı? Bunu yapmadınız mı? Haccın menasikini kastediyor diye sordu. ben evet hepsini yaptık dedim de şöyle dedi. Senin bana sorduğu sorduğunu birisi Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a sormuştu. Efendimiz ona cevap vermeyip beklediler. Sonunda hac mevsiminde ticaret yapardık. Yaparak Rabbinizden rızık istemenizde size bir günah yoktur. Ayeti nazil oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o adamı çağırdı. Kendisine bu ayeti tilavet buyurdu ve sizler hacılarsınız siz hacı oldunuz buyurdular. Sonra sonra efidu siz de akın edin nerede min haythu afada akın ettiği yerden kim annasu insanların ve Bağışlama başlamaz dileyin Allah'a Allah'tan in şüphesiz ki Allah'a Allah, Allah gafurur gafurdur rahimun rahimdir 199. ayette Cenab-ı Hak sonra insanların akın ettiği yerden siz de akın edin ve Allah'tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz ki Allah gafur, gafurdur. Yani ayıpları gizleyendir. Rahimdir. Yani bağışlayandır. Ebu Davud et-Taylisi et-Taylisi'nin kendi senediyle Hazreti Ayşe'den radiyallahu anhudan anhadan rivayetinde o şöyle anlatıyor. Kureyşli hacılar biz Beytullah'ın sakinleriyiz. Haremde ikamet edenleriz dolayısıyla biz diğer insanların yaptığı gibi Arafat'tan değil Mina'da vakfe yaparak ondan döneriz derlerdi. Bunun üzerine Allahu Teala siz de insanların vakfede döndüğü sel gibi aktığı yerden dönün ayeti nazil oldu. Burada Cenab-ı Hak Celle Vaala Hazretleri o Mekke'de oturan o ahaliyi uyarıyor. Diyor ki yani sizin Mekke'de oturmanızla aranızda bir fark yok diğer insanlarda. Siz de aynen onların sel gibi aktığı yerden, arafetten asır vakfe yaptıysa siz de öyle yapın. <Gülüyor> Feizâ efettum Feizâ efettum Yerine getirdiğinizde neyi? Menâsikekum ibadetlerinizi Fezkuru artık zikredin Allah'a Allah'ı kezikrikum andığınız gibi abaekum atalarınızı evhatta Yahutta, eşedde daha da kuvvetli zikren bir anışla Femin nasi insanlardan men öylesi de vardır ki yakulu der rabbena rabbimiz atina bize ver nerede fi dünya dünyada ve ma lehu onun için yoktur Nerede fil ahireti ahirette ne yoktur min halak hiçbir nasip yoktur. Yani Cenab-ı Mevla Celle ve Hazretleri ayet-i kerimede buyurduğu gibi Bakara suresinin 200. ayetinde ibadetlerinizi yerine getirdiğinizde artık atalarınızı andığınız gibi hatta daha da kuvvetli bir anışla Allah'ı zikredin insanlardan öylesi vardır ki Rabbimiz bize dünyada da verir der. Onun için ahirette hiçbir nasip yoktur. İbadetlerinizi yerine getirdiğinizde artık atalarınızı andığınızın, andığınız ayetin ayetin nüzul sebebinde üç kavil vardır. Ayetin nüzul sebe, atalarınızı andığınız gibi onda üç kavil vardır. Bir, cahiliye halkı hac mevsiminde bir araya gelip toplandıklarında Cahiliye devrinin devrinde babalarının yaptıklarını önemli gün ve olayları neseplerini anar ve birbirlerine karşı bununla övünürlerdi ki bu ayet nazil oldu. Bu mana hasen, ata ve mücahidden rivayet ediliyor. İki, Araplar bir hadise naklettikleri veya bir söz konuştukları zaman babama, babana yemin olsun ki şöyle şöyle yaptılar derlerdi. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu. Bu kavilde Hasen'den rivayet edilmiştir. 3 Hacılar hac menasikini bitirdikleri zaman Mina'da birisi kalkar ve Allah şahit şahit ki babam cömertti, çok malı vardı. Buna bana şunları şunları verdim der. Allah'a zikretmez, sadece babasını anar. Allah'tan kendisine dünyalık vermesini isterdi. İşte bunun üzerine bu ayet nazil oldu. Ve onlardan Omlardan, men öyle kimsesi de var ki, yolu der Rabbana, Rabbimiz, atina bize ver, nerde fi dünyada, dünyada, ne حسنتen, ahirette de حسنتen, ver, وقنا, koru, azabından nari ateş. Yani Cenab-ı Akcıl Allah Hazretleri, Bakara Suresinin 201. ayetinde Onlardan öylesi de var dedi ki yani insanlardan öylesi de var dedi ki iki, önceki, önceki ayet ayet sonrakinin tam efendim, tersi Önceki ayet insanlardan Allah Rabbinden dünyalık istiyordular Allah dedi ki dünyalık isteyenlere ahirette nasipleri yoktur Şimdi ise diyor ki Rabbimiz ey bizim Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver Ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru der Araplardan bir kavim mevkife Arafat'a gelirlerdi. Ya Rabbi bu senemizi yağmurlu bir sene kıl. Bolluk senesi kıl. Güzel çocuklar senesi kıl diye dua için, dünya için dua eder. Ahiretten hiç bahsetmezlerdi. Onların hakkında Allah bu ayeti indirdi. Ulaike işte onlar var ya lehum onlar için. Nasibun bir pay vardır, bir nasip vardır. Neden mimma kesebu kazandıklarından. Vallahu Allah sariyun, çok süratli olandır. Ne, neden el hisabi, hesabı çok süratli olandır. İşte <gülüyor> onlar var ya, onlar için kazandıklarından bir nasip vardır. Allah hesabı çok süratli olandır. Bakara suresinin 202. ayetinde. İşte onların kazandıklarında nasipleri vardır ayetinin nüzul sebebi hakkında İbni Abbas'tan şöyle bir rivayet daha var. Birisi gelip Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e, ey Allah'ın elçisi babam hac etmeden vefat etti. Onun yerine hac edeyim mi diye sordu da Efendimiz babanın bir borcu olsa da ödeşen o borcu baban ödemiş olmaz mı şeklinde bir soruyla cevap verdi adamın elbette öyledir demesi üzerine de o halde alacağın Allah'ın alacağı ödenmeye daha layıktır buyurdu adam peki bana bundan bir ecir var mı diye sorunca Allahü Teala bu ayeti indirdi de indirdi ki hem hac edenin hem de yerine hac edilenin bir hacdan ecri vardır ikisi bu hacın ecrinden ortaktırlar demektir evet makarası dersimizin Kur'an-ı Kerim'de ki efendim kısa kelime al ve nüzul sebepleriyle ilgili konumuz burada sona erdi. İnşallah Bakara suresinin 203. ayeti kerimesinde bir dahaki dersimiz ondan başlamış olacağız inşallah. Eğer ki o güne kadar Rabbim bizi yaşatırsa. Evet. Şimdi edebül lisan Lisan kita kitabının e, kitabının üç, 173. sayfasının 300. hadisinde kalmıştık. Eba Halid el-Ahmer dedi ki bulunduğu yerde Misar bin Kidam radıyallahu anhudan daha çok suskunluğu muhafaza eden kimse yoktu. 301. hadis Enes bin Malik radiyallahu an bir haceti için gönderdiği birisine dedi ki seni sonunda mazeret beyan etmek zorunda kalacağın bir işten sakındırırım. Eğer bir şey söylemek istersen önce düşün, lehinde ise söyle, aleyhinde ise susman daha hayırlıdır. 302 Salih el-Mürri dedi ki Allah'tan korkun ve dininizi zarara uğratacak söz söylemeyi bırakın. 303 Süfyan bin Uyeyne radıyallahu anh dedi ki, Suskunluğu arttırmak ibadetin anahtarıdır derler. derlerdi. 304 Yahya bin Mizbistan dedi ki, Daygamın komşusuna, Ebu Malik Daygam bin Malik'ten hiç şiir işittin mi? dedi ki dedim dedi ki ondan sadece şu beyti işittim. Takvalı ve vera sahibi dilinden dolayı hüzünlenir, konuşmaktan sakınır zira o açılır, gider. 305. hadis Ertat bin el Munzir radiyallahu an dedi ki Kişi susmayı 40 senede pek çok şey şeyini öğrenerek, vererek öğrenir. Onu ancak yeme, içme ve uyku anında kaybeder. Fudail bin İyaz 306 hadis radiyallahu an dedi ki arkadaşlarımızdan bazısı cumadan cumaya konuşmayı, konuşmasını korurdu. 307. hadis Ala bin Ziya dedi ki, Ömer radiyallahu an bir gezintideydi ve şarkı söyledi. Arkasında dedi ki, saçmalık yaptığımda bana engel olmayacak mısınız? 308. hadis Hasan bin Atiye'den Şedad bin nefs radiyallahu an yolculuğunda, yolculuğunda mola verdi ve kölesine bize bir sofra getir de oyalanalım dedi. Bundan hoşlanılmayınca dedi ki, Müslüman olduğum günden beri olduğumdan beri gemleyemeden ağzımdan kaçırdığım bundan başka lafım olmadı. Bu sözümü unutun, gitsin. 309 Mu'tarif bin Eşşihir radiyallahu anhudan İbn Abbas radiyallahu anh diline dedi ki, yazık sana. Hayır konuş da kazançlı çık. Aksi halde bil ki şüphesiz pişman olacaksın. Ona böyle mi diyorsun denildiğim Dedi ki bana ulaştığına göre şüphesiz kıyamet gününde insan en çok dilinden çekecektir. Ancak hayır konuşup kazançlı çıktıysa veya susup da selamette kaldıysa o başka. Said 310 Said bin Amir'den Amr bin Ubeyd bir gün taylasan giydi ve dedi ki bundan güzel giysi yok. Bunun üzerine Amr diline sahip olmuyor diyerek elli sene ayıpladılar. Evet 311. hadiste kaldık ve başlık olarak doğruluk ve fazileti hakkındaki efendim başlıkla inşallah bir dahaki dersimizde başlamış olacağız. Evet, şiirlerle yükselen imanın sesi 28. şiirde tesettür veya başörtü Allah'ın emridir. Tesettür başörtü Allah'ın bir emridir. Bunun delili ise Kur'an'da yeri bellidir. Kur'an'a inanmayan hep onda şüphelidir. Buna inanmayan ya mecnun ya delidir. Tesettür ve başörtü mümin kadının semboludur. Çünkü o kadın Rabbine inanmış kalbi imanla doludur. Rabbine iman etmiş Allah'ın kuludur. Onun tesettürü ise gittiği hak yoludur. Hak yolun yolcusunda ne istersin sen zalim, Hakka karşı susamışlar susamışlar yüzbinlerce alim, Sesini sen yükseltin neredesin vaizim, Demek ki elimde bir şey yok ne yapayım acizim. Bacımın iffetti batar zalimin gözüne, Bu iffet düşmanlarının inanılmaz sözüne, Satılmış düşmanlar da girer onların gözüne. Onları memnun ettirmek için vururlar Müslümanların tepesine. Müslümanlığa gelince hep onda dem vururlar. Meydanlara çıkıp başörtü dağıtırlar. Mitinglerde başörtülü şehitlerin analarını ödüllendirirler. Şehidimin annelerini millete karşı kışkıştırlar. Meydanlarda başörtüyü savunur, mecliste düşman olurlar. Mecliste şehit anaların başörtüsüyle alay edip dururlar. Öbür tarafta onların madalyalarla kandırırlar. Dindar ve dinsiz olanı birbirine karıştırırlar. Çekil sen ey iffet düşmanı. Müslümanların arasında işine gelince din, işine gelmeyince dinsizlik kalmışsın yolun ortasında. Yazıktır sana, ayıptır yapma bunu İslam diyarında. Yarın sıra sana da gelir, kalırsın yolun ortasında. Allah'a iman etmiş, örtüne, sarıl örtüne bacım. Dinsizler yıldırmasın, sarıl örtüne bacım. Kur'an'ın emrini üstün tut, bunalıma girme bacım. Dünya diplomasından mahrum ederler, ahirete üstünsün bacım. Ey mi, ne kadar güzel. Şehitler başını kaldırsa, şu hayasızlara baksa, Rezil edip şu hayasızların yüzüne tükürse, Fatih'in kemiğini sızlatıyor onu bir bilse, Ben namus için şehitler verdim, sen kızımı soyuyorsun derse, Kur'an ve sünnete tesettürün yeri vardır, Tesettür adet değil mümin kadının inancıdır, onun tesettürü Müslümanların baş tacıdır. Bu din kolay değil, hem tatlı hem acıdır. Ey tesettürlü bacım, tesettürün namusundur. Merak etme ey bacım, bu yollar çok uzundur. Mahcup etme babanı, sana üzülür. Senin örneğin Ayşe ve Fatıma'dır radıyallahu anhüma. Örtüne sarıl bacım, örtü emri hudadır. Hudanın emrine sarılanın mükafatı cenneti âlâdır. Aldanmasa dünyaya az bir zevk bir sefadır. Dünyaya gelişimiz ancak bir defadır. İmanı kaybedersek sonumuz hep cefadır. Sarılırsak o emre şefaatimiz şimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mustafa'dır. Onun getirdiği dava çok yüce, çok âlâdır. Davanın sahibi Alemli Hudadır. Tesettürü giyerken inceliğine dikkat et. Din düşmanın eline kozu verme dikkat et. Vücut hatların gözükmesin bunda hep dikkat et. Hatlara karşı hasta kalpler uyanır dikkat et. Senin dinin sana ne emrediyorsa onu doğru bil. Batıl fikirleri sen hep kalbinden sil. Senelerden beri bizi horlukla, hakirlikle ettiler zelil. Senin tesettürün hakkında vardır binlerce delil. Senelerdir batının zihniyetiyle çıplaklığı aşıladılar. Tesettürlü olanı hep aşağıladılar. Çıplaksan her şeyi bilirsin dediler. Tesettürlü olana kafası çalışmaz dediler. Bu yalanlarla senelerden beri bacımı kandırdılar. Süslü püslü gösterip boyadılar. Bugün ise yalanları ortaya çıktı ortada kaldılar. Kendi hayasızlıklarını görmemezlikten geldiler. Zamanını boşa geçirme sen hep ilmi ara. Ortada başı boş kalmış özenme gayesiz kızlara. Özenirsen onlar seni kirletirler olursun yüzü kara. Unutma annen ve ninen burnu kapalı çıkardı sokaklara. Özenme, sen batıla dalanların hiçbir şeyine, şartlar ne olursa olsun sahip ol namusuna, şerefine. O namus ve şeref senin için bir define, bir hazine, o değerler kaybolursa hazine seninle yine. Unutma ki davana sahiptir milyonlarca insan, o dava çok yücedir, canımız kurban olsun. Dine sarıldıkça her an üstün olursun. Dinsizler havladıkça sen hak yolu bulursun. Atalarımız demiştir ki, it ürür, kervan yürür. Hak yolda yürüyen daima hakkı görür. Hak görüldükçe batıl şeyler yok olur. Batılın yok olmasıyla o kervan kurtulur. Tesettürlü bacım, Namusun çok pahalıdır. Hayatın varlığı hep namusa bağlıdır. Unutmasın bacım Rabbimin kuludur. Dünyada dünya hayatının süsü hem allı hem pulludur. Tesettürün oldukça namusuna leke gelmez. Hayası olmayanın tesettürünü hiç sevmez. Tesettürlü bir insanın düşmana yüzü gülmez. Tesettürlü bacım kıyamette gam yemez. Örtün sen bacım tesettürün, tesettür hayandır. Örtünü Rabbin görür, ona ayam beyandır. Örtünmezsen eğer senin yol sonun hüsrandır. Hüsran olanın hali pek yamandır. Tesettürsüz olanın fitnesi pek çok olur. Fitnesi olanın düşmanı çoğalır. Ar ve namus duygusu ortadan kaybolur. Örtünmezse bir insan sonu hep rezil olur. Ey örtünen bacım sana sesleniyorum. Sen örtünle İslam'ın en büyük sembolusun. Rabbimin huzurunda yüzü hep ak olursun. Biz Müslümanlar yanında daima yad olursun. Örtün bacım, Kur'an'ın emrini üstün tut. Ehli küfrün küfrüne sakın eyleme sukut. Her İbrahim'in karşısında bulunur birer Nemrut. Her Calut'un karşısında bulunur birer Talut. Örtün bacım, sapıkların avına yakalanma. Sakın ırz düşmanlarının tatlı sözlerine kanma. İçlerinde gizledikleri kinleriyle onum, onları masum sanma. Cilveli çekici sözlerine sakın aldanma. Ağızları tatlı konuşur, içleri dolu ateş. İki yüzlüleri Kur'an bildiriyor kardeş. Sakın onlara sır verme, rezil olursun kardeş. Rezil münafıkları sakın sırdaş etme kardeş. Sen senin örtünle onlar hep eğleniyorlar. Derler ki başını aç bundan ne var diyorlar içindekini içindeki kinlerini dışarı vuruyorlar yeri geldikçe Müslümanlıktan den vuruyorlar Müsl kafirin Müslüman'a yapmadığını yapıyorlar hem Müslümanım derler hem de putlara tapıyorlar. Putların arkasına sığınıp köşeleri kapıyorlar. Dine sahip çıkanı hep susturuyorlar. Başındaki başörtü bir parça bez değil. İslam'ın semboludur hiç ucuz değil. Müslümanların tavrı buna sessiz değil. Başörtüye karşı olanın ne olduğu belli değil. ''Başörtüyü sana emrediyor şeriat, başörtü düşmanlarını seyrediyor gafil millet, beşeriyet ürünü düşüncesinde yorulmuş millet, sarılmadıkça ilahi emre mahvolur gider millet.'' ''Müslüman bacımı soyup meyhaneye koydular, bacımın namusunu satıp ceplerini doldurdular, sahnelere çıkartıp madalyalar taktılar.'' Güzellik yarışması adıyla bacımı kandırdılar. Uyan be hey bacım namusunu satıyorlar. Bilmeden sahneye çıkarıp çıkartıp göbekler attırıyorlar. Senin sırtında bacım sermaye yükseltiyorlar. Seni sahnede tutmak için İslam'a gelici diyorlar. Eğer bacım örtünürse sonlarının geldiğini biliyorlar. Şehit torunu bacımı pis elleriyle kirletiyorlar. Kirlettikleri fark edilmesin diye sana açı diyorlar. Böyle yaldızlı sözlerle çevreyi genişletiyorlar. Tevbe etsen bacım Rabbine dön. Dön Rabbine. Tevbe edersen bacım Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati seninle. Ne olursun bacım fakir kardeşini dinle. Tesettürüs tesettüre sen bürün Rabbin seninle. Yaptığın günah için hiçbir zaman ümitsiz olma. Rabbinin rahmeti çoktur o rahmete koş durma. Acır o Rab kuluna bundan ümitsiz olma. Şeytan fikirli insanlara karşı hiç sessiz durma. Sesini yükselt arşı ağla çıksın. Amelini sen çoğalt alemi hudaya ya çıksın. Zayi günler için üzül ve düşün rıza hudaya çıksın. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi ol ki sana sefa şefaatçi çıksın. Seni kötü yola düşürenler kıyamet gününden senden kaçarlar. Senin temiz iffetini ona buna satarlar. Senin iffetinin parasıyla şampanyalar patlatırlar. Seni insan saymayıp hayvanlar gibi oynatırlar. Şehitleri düşün bacım. Namus için can verdiler. Namusun korunsun diye oluk oluk kan verdiler. Namus için devrilmeyen nice kaleleri devirdiler. Düşün ki sen bacım bu kanları boşuna mı verdiler? Sırplar tesettür ve namusa tecavüz ediyor. Bütün dünya da buna seyirci kalıyor. Bizim Sırplılar onları geçti, onlarda farkım yoktur diyor. Milyonlarca Müslümanların gözü önünde ilahi emri çiğniyor. Çiğnediği emirlere insan haklarıdır diyor. Beş on kişi Sırp uşağı onlar seni yönetiyor. Dini değerlere çağdışı dinsizliğe medeniyet diyor. Şeriat'a gericilik damgası vuruyor, dinsizlikten medet diyor. Gerici kendileridir, adını bize takıyor. Kendileri kirliyken çamuru bize atıyor. Biz Allah'a ibadet ederiz, onlar da puta tapıyor. Kafalarına göre çıplaklığı medeniyet sayıyor. Gelin be hey insanlar, hep beraber tartışalım. Çıplaklık cahiliye adetidir. Bunu araştıralım. Putçuluk cahiliye adetidir. Bunu soruşturalım. Araştırma ve soruşturmadan sonra vicdanımıza danışalım. Faiz cahiliye adetidir. Bunu ortaya koyalım. Beşeri yasalar cahiliyenindir. Bunu bir bir sayalım. Diktatörlük ve zorbalık firavunlarındır. Bunu da bunu da ele alalım. Bundan sonra gerici kimdir adını ona koyalım. Diyelim. Diyelim behey gericiler adını bize koydunuz. Üç beş kuruş para için şehidin torununu soydunuz. Soyduğunuz toruna medeniyet adını koydunuz. Soyamadığınıza da gerici yobaz dediniz. Adını koyma bana be hey iffet düşmanı. Annen ninen tesettürlü sen olma imansız ajanı. Allah'ın izniyle yakında çıkarırlar foyanı. Kafire dost oldun sen be hey Müslüman düşmanı. Ya Rabbi fırsat verme bu dinsiz, dinsiz iffetsize. Sırplardan daha şiddetlidir bunlar girmişler içimize. Kirle, pasla kirlenmişken kendini çıkarıyor temize. Bu dinsizler içimizdeyken vay bizim halimize. Yunan piçi Sırplar kadar zulüm yapıyorlar bize. Şehit dedem ifetsiz deniz ifetsiz şehit dedem ifetsiz denizi ifetsiz dinsizi dökmüş idi denize. Şehit dedem ifetsiz dinsizi dökmüş idi denize. Şehit mezardan kalksa, tesettürü sorsa bize, soru cevapsız kalırsa tükürür yüzümüze. Rabbin seni tepeden tırnağa giyinmeni emreder. Bacım tesettür edinir Rabbine itaat eder. Tesettürün kıymetini Allah'tan korkan bilir. Müslümanlar indinde daima sevimlidir. Manav'a desen ki karpuzu soy ver bana. Manav şaşar senin eksik kafana. Kendi kendine sorsan sen vicdanına. Karpuzu soyup götürürsen yakışmaz tabiatına. Elması sen alır götürürsen hurdacıya. Demir diye zanneder, sana verir birkaç para. Elması ehline götürür, çıkarırsan pazara, elmasın değerine göre çıkarır, parasını verir sana. Allah'ın emrini ancak iman edenler anlar. Rabbimin emridir der, teslimiyette verir karar. Ey tesettürlü bacım, tesettürüne sahiplen görmezsin zarar. Tesettürün hem dünyada hem ahirette sana yarar. Ey tesettür düşmanı fakir sana misaller verir. Soyulmuş karpuzu götürürsen ne olu verir? Eve götürünceye kadar mikroplar kapı verir. Sağlam olan insanı hastanelik edi verir. Peki soruyorum sana. ''Mikrop kapan karpuzu bir daha getirir misin? Bana vereceğin cevap yahu sen deli misin? Ben de diyorum asıl deli olan sensin. Mikrop kapmış bir kadının kadını yanında gezdirirsin. Çırılçıplak bir kadına zina mikrobu kapmaz mı? İffetli olan bir insana bu mikrop geçmez mi?'' Bu kadar misal getirdim artık sana yetmez mi? Bu mikroptan sakınmazsan seni hastanelik etmez mi? Benimle senin misalin koyunla keçiye benzer. Keçi devamlı açık iken kendini ifetli zanneder. Koyundan koyun sudan atlarken hayası aniden açılır. Koyunun hayasına keçi aa aa der şaşıverir. Sen şimdiye kadar bir hayvanı tesettürlü gördün mü? Hayası açık hayvanın kınandığını gördün mü? Çünkü onun tabiati yaratılışında çıplaklık vardır düşündün mü? Asırlardır geçmesine rağmen tesettür eden hayvan, eden edinen hayvanı gördün mü? İşte böylelikle, işte böylelikle hayvan ve insan birbirinden ayrılır. Tabii yaratılışları zıttır birbirine benzemez ayrılır, hayvan mükellef değil insan mükellef olur, mükelleflikten ötürü hayvanlıktan kurtulur. halık kainat yaratılışı böylece takdir etti, beşeri ürünler kadını hayvana çevirdi, Allah'ı haşa hiçe sayıp Kur'an'ı çiğnedi, formalite icabı ben de Müslümanım dedi. ''Kainatın Peygamberi hayası olmayanın imanı yoktur.'' buyurdu. Yüksek ulvi sada ile sadası ile kainata duyurdu. O günden bugüne dek müşrikler hep kudurdu. Müminler tesettür edindikçe onlar hep uludu. Ey tesettürlü bacım! Sen mübarek kervanın bir ferdisin. Tesettürünle sen neyi temsil eder bilir misin? Dikkat et bacım, gelecek neslin örneğisin. Sen davayı yaşadıkça Allah yükseltir sesin. Dava ucuz değil, onu paraya satma. Yaralarımız çok derin, onu bir birbirine katma. Zaferi Kur'an yakındır, bunu yabana atma. Dinin sahibi Allah'tır, buna tasalanma. Ya Rabbi, Fethi Mubi'nin aşkını sen bize ver. Düşmanları dize getir, bu ümmete nusret ver, nusret senin elindendir, sen bize kudret ver, bizi yıldırma ya Rab, sen bize cesaret ver. Ehli İslam, İslam'ı şahlandır, kafirlere zillet ver, müşrikleri kahru perişan eyle, bize güçlü kuvvet ve kuvvet ver. Güçlü servet ver, esaret zincirimizi çöz, hakiki bir hürriyet ver kafirlerin neslini kurut bize hayırlı zürriyet verir amin ya evet akaid ve tevhidde kaldığımız yerde devam edeceğiz geçen hafta kaldığımızdan Allah Resulü aleyhisselatu vesselamın ne sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını görmüş olduk. Eğer bu davada, eğer bu davada, gayen mal ve şeref Kureş uluları teklifi yapıyorlardı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme. Diyorlardı ki, eğer bu davada gayen mal, sene, servet, sahibi olmak istersen, sana o kadar mal toplayalım ki hepimizden daha zengin olasın. Eğer maksadın şan, şeref ve makam sahibi olmaksa sana mutlak bir reislik verelim ve senin emirin, emir ve iznin olmaksızın hiçbir işe teşebbüs etmeyelim ve senin emrinde asla dışarı çıkmayalım. Sultanlık istersen seni başımıza sultan olarak dikelim. Yok eğer bütün kadın istiyorsan seninle evlendirmek üzere memleketin en güzel kızlarını getirelim. Bütün bu teklifler karşısında kendisine arz edildi ama Allah Celle Celalühü'nün beşeriyeti, küfrün ve cehaletin pençesinden çaresizlikten bir çarelikten kurtararak O zatın, kainatın efendisi, cihana ışık ve hayat saçan İslam'ın güneşi Hazreti Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Risalet gelmezden evvel Hicaz'ın zenginlerinden ve sermayedarlarından biri olan eşi Hüveylid'in kızı Hazreti Hatice radıyallahu anh'ın kendisine verdiği mal ve ile ticaretle meşgul iştigal ediyorlardı. Fakat Cenab-ı Allah onu hak kelimeyle, kelimeye ve o yola davet etmeye memur edince ticaret işi aksadı. Diğer taraftan Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı tebliğ etmek için bir inkılap hareketine başlaması. Bütün Arabistan'dan onun aleyhine birleşme, uyanma ve silahlanma hazırlıkları başladı. Fiilen harekete geçti. Hz. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve eşi Hazreti Hatice radıyallahu anha Gönün hoşluğu ile seve seve davet ve propaganda yolunda mallarını harcadılar. Öyle bir an geldi ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ için Taif'e gitmesi icap ediyordu. Bir binek hayvanı bile yoktu. Mecburen yaya olarak yola koyulmuştu. Halbuki düne kadar halbuki düne kadar Hicaz'ın en zengin tüccarı kazanç, kazancı ve malı Mal ve mülkü çok, en çok olanların başından geliyordu. İşte o bu durumdayken, Kureyş uluları yanına gelerek ona şöyle bir teklifte bulundular. Eğer bu davada gayen mal, mülk, servet sahibi olmak istersen ise, olmak ise sana o kadar mal toplayalım ki, bizde hepimizden daha zengin olasın. Eğer maksadın şan, şeref ve makam sahibi olmaksa, sana mutlak bir reislik verelim. Sen ve senin emir ve iznin olmaksızın bir işe teşebbüs etmeyelim. Ve senin emrinden asla dışarı çıkmayalım. Sultanlık istersen seni başımıza sultan olarak dikelim. Yok eğer kadın istiyorsan seninle evlendirmek üzere memleketin en güzel kızlarını getirelim. Bu tekliflere, teklifler kendisine arz edildi ama... Allah celle celaluhu beşeriyeti küfrün ve cehaletin pençesinden ve çaresizlikten, biçaresizlikten kurtararak omuzlarındaki ağır yükü indirip ellerine ve ayaklarına vurulan esaret zincirini kırsın diye seçmiş olduğu bir kimse bu tekliflere kanar mı idi? Kendisine gelecek her türlü bela, işkence ve eziyet, eziyetlere doğru doğulup sövülmelerine rıza göstererek bu tekliflere karşı şu cevabı verdi. Ne, ne söylüyorsunuz? Ben ne sizin malınızı isterim, ne saltanatınız, ne riyasetinizi Allah Celle Celaluhu beni sizleri inzar etmek için gönderdi. Ayrıca, bana bir kitap göndererek onunla sizleri müjdelemek ve ikaz etmeye memur ettiği, Yani sizlere Allah'ın nimetinin müjdesini veriyor. Sizleri şiddetli azabı ile ikaz ediyorum. Alemlerin Rabbinin haberlerini tebliğ ederek sizlere vaaz nasihat ediyorum. Eğer getirdiğim ve duyduğum şeylere inanırsanız dünya ve ahiret saadetine kavuşursunuz. Yok eğer reddetseniz. Benim ve sizin hakkınızda Allah'ın nasıl bir hüküm göndereceğini sabırla bekliyorum. Müminler ancak onlardır ki Allah Celle Celaluhu anıldığında, anıldığı zaman yürekleri titrer. Karşılarında ayetleri okununca bu onların, onların imanlarını arttırır. Onlar ancak Rablerine dayanıp güvenirler. El-İnfa ee, Evet. Bu ayet-i kerimede bu kısmı Hilal Mecmuası 85'ten iktibas edilmiştir deniliyor. Evet. Evet. Ana çizgileriyle İslam fıkı bu ıı, akaid ve tevhiddeki efendim konumuzda burada sona erdi. Ana çizgileriyle İslam fıkhının abdesti bozmayan şeylerle ilgili konuda kalmıştık. Evet. Sekizinci maddede kalmıştık. Sekizinci şey yani abdesti bozmayan cinsel organa el dokunmak abdesti bozmaz. Hz. Peygamber'e erkeklik organına dokunan bir kimse abdest alması gerekir mi diye sorulduğunda şöyle cevap vermiştir.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 Ancak bunlara göre bir kadının kendi cinsel organını tutması abdestini bozmaz. Delilleri şu hadislerdir. Erkeklik organına dokunan kimse abdest alıncaya kadar namaz kılmasın. Her kim eliyle erkeklik organına dokun orada organına arada bir örtü olmaksızın dokunacak olursa onun abdest alması gerekir. Bu konuda çoğunluğun dayandığı deliller daha sağlam görünmektedir. Çünkü Hanefilerin dayandığı talk bin Ebi tali Ebi bin Ali'nin naklettiği hadis zayıf Hatta mensuh olduğu öne sürülmüştür Diğer yandan cinsiyet uzvuna elle dokunulması sonucunda mezi denilen sıvının çıkıp abdesti bozması da daima ihtimal dahilindedir arka taraftan da rütübetsiz kokusuz bir halde çıkarılan kullanılmış ilaç hukne ancak bu durumda abdesti yenilemek ihtiyate uygundur. 10. Erkeğin erkeğin cinsel organına damlatılıp daha sonra geri gelen yağ Ebu Hanife'ye göre abdesti bozmaz. Ebu Hanife'ye göre abdesti bozmaz. 11. Pıhtı halinde kusulan kan parçası. 12. Başta Baştan buruna veya kulağa ak kadar akıp gelen fakat gusul abdestinde yıkanması gereken yere kadar ulaşmayan kan, 13. Isırılan elma veya ayva gibi sert bir meyve, üzerinde yahut kullanılan misvakta görülüp akıcılığı bilinmeyen kan eseri, 14. Pire, kene, sivrisinek ve karasinek gibi haşerattan birisinin doluncaya kadar emdiği kan, Sülû'n doluncaya kadar emip düştüğü zaman kendisine akacak, akacak kadar olan abdesti bozar. 15 Oturağı tamamen yerine yerleştirmek suretiyle oturarak yine namazdayken ayakta veya oturarak yahut rükü ve secde halinde uyumak. 16 Namaz dışında veya namazın veya cenaze namazında yahut da tilavet secdesinde kahkaha ile gülmek. Şafiilere göre namaz içinde de kahkahayla gülmek abdesti bozmaz. 17. Kendisinden yakınındakilerin de işitebileceği derecede gülümseme abdesti de Namazı da bozmaz. Ancak yalnız kendisinin işitebileceği derecedeki gülme abdesti değil de namazı bozar. 18. Ağlamak da abdesti bozmaz. Abdestin sıhhatine engel olmayan şeylerde kaldık. İnşallahı rahman. ki